11. işaret 10. işaret nasıl ki şecer taifesindeki mucize-i gösterdi 11. işaret dahi cemadatta taş ve dağ taifesinin mucize-i gösterdiklerine işaret edecek. İşte biz de o çok kesretli misallerinden 7-8 misali zikredeceğiz. 1. misal Allame-i Mahrip Hazreti Kadı İyaz Şifa-i Şerifinde ulvi bir senetle ve Buhari sahibi gibi mühim imamlardan nakli sahih ile haber veriyorlar ki Hadimi Nebevi Hazreti İbn Mes'ud der ki biz Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında taam yerken taamın tesbihlerini işitiyorduk. İkinci misal nakli sahih ile Enes ve Ebu Zer'den kütüb Sahih'a haber veriyorlar ki Hazreti Enes Hadimi Nebevi demiş ki Rasul Ekrâm Aleyhisselatü Vesselamın yanında idik. Avucuna küçük taşları aldı, mübarek elinde tespih etmeye başladılar. Sonra Ebu Bekir eline koydu, yine tespih ettiler. Ebu Zerigfari Tarikinde der ki: Sonra Hazreti Ömer'in eline koydu, yine tespih ettiler. Sonra aldı yere koydu, sustular. Sonra yine aldı, Hazreti Osman'ın eline koydu, yine tespihe başladılar. Sonra Hazreti Enes ve Ebu Zer diyorlar ki ellerimize koydu sustular. Üçüncü misal Hazreti Ali ve Hazreti Cabir ve Hazreti Ayşe'yi sıddıkadan nakli sahih ile sabittir ki dağ, taş Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a "Esselamu aleyke ya Resulullah" diyorlardı. Hazreti Ali'nin tarikında diyor ki Bidayetü Nübüvvette Nevahi Mekke'de Resulü Ekrem aleyhisselatu ve selam ile beraber gezdiğimizde ağaç ve taşa rast geldiğimiz vakit "Esselamu aleyke ya Rasulallah" diyorlardı. Hazreti Cabir, tariikinde der ki, Resulü Ekrem aleyhisselatu ve selam taş ve ağaca rast geldiği vakit ona secde ediyordular, yani inkiyat edip "Esselamu aleyke ya Rasulallah" diyordular. Cabir'in bir rivayetinde Resulü Ekrem aleyhisselatu ve selam ferman etmiş. İnni la a'rifu hajran kana yusallimu alayya bazıları demişler ki o Hacerü'l Esvede işarettir. Hazreti Ayşe'nin tarıkında demiş. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etmiş. Lemmastakbalani Cebrailü bir risale cealtu la amurru bi hajar ve la şecer illa qala es selamü aleyke ya Allah. Dördüncü misal Nakli sahih ile Hazreti Abbas'tan haber veriyorlar ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Abbas'ı ve dört oğlunu Abdullah, Ubeydullah, Fazıl, Kusem beraber mülaet denilen bir perde altına alarak üzerlerine örttü. Dedi: Ya Rabbi, haza ammi ve senu ebî ve ha'ulâ ibnûhu, festurhum minen nâr ke setrî iyyâhum bi mülaetî deyip dua etti. Birden, evin damı ve kapısı ve duvarları, amin, amin diyerek duaya iştirak ettiler. Beşinci misal, başta Buhari İbni Hibban, Davud, Tirmizi gibi kütüb-ü sahiha, Müttefikan Hazreti Enes'ten, Ebu Hureyre'den, Osman-ı Zinnureyden, Aşere-i Mübeşşere'den, Said İbni Zeyd'den haber veriyorlar ki, Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Ebubekir Sıddık Ömerul Faruk ve Osmanez Zinnureyn ile Uhud Dağı'nın başına çıktılar. Cebeli Uhud ya onların mehabetlerinden veya kendi sürur ve sevincinden lerzeye geldi, kımıldandı. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etti ki: ya Uhud fe innema aleyke nabiun ve sıddiqun ve şehidan. Şu hadis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 Ya Resulallah, ileyye, bana gel. Bu sır içindir ki ehli kalp sebirde hauf ve Hira'da da emniyeti hissederler. Bu misalden anlaşılır ki o koca dağlar birer müstakil abdir, müsebbihtir ve vazifedardırlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı tanır ve severler, başıboş değillerdir. Altıncı misal Nakli sahih ile Abdullah ibni Ömer'den haber veriyorlar ki demiş Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam minberde hutbe okurken وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْضِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ayetini okudu ve dedi اِنَّ الْجَبَّارَ يُعَظِّمُ نَفْسَهُ وَيَقُولُ اَنَ الْجَبَّارَ اَنَ الْجَبَّارَ ا Dediği vakit, minber öyle sarsıldı ve öyle lerzeye geldi ve titredi, korktuk ki Resul i Ekrem aleyhissalâtu düşürecek bir derecede sallandı. Yedinci misal, nakli sahih ile habr ümme ve tercümanül Kur'an olan Hazreti İbn İbni Abbas ve Hadim-i Nebevi ve ulema-i azime-i sahabeden olan İbni Mes'ud'dan haber veriyorlar ki, demişler, Feth-i Mekke gününde Kabe ve etrafında, taşta rasasla mıhlanmış 360 sanem vardı. resul Aleyhisselatu Ekrem aleyhissalatu vesselam elinde kavse benzer bir değnekle, o sanemlere birer birer işaret ederek el ve الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا deyip, hangisine işaret etti, yere düştü. Sanemin yüzüne işaret ettiyse, arkasına düşer, arkasına işaret ettiyse, yüz üstüne düşer ve hakeza sanemler yere yuvarlandılar. 8. misal. Meşhur Buhayra rahibin meşhur kıssasıdır ki nübüvvetten evvel Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam amcası Ebu Talib ve bir kısım Kureyşi ile beraber Şam tarafına ticarete gidiyorlar. Buhayra rahibin kilisesi civarına geldikleri vakit oturdular. İnsanlar ile ihtilat etmeyen münzevi bu Heyray rahip birden çıka geldi. Kafile içinde Muhammedül Emini aleyhisselatu vesselam gördü. Kafileye dedi: Şu Seyyidül alemindir ve Peygamber olacaktır. Kureyşiler dediler: Neden biliyorsun? Mübarek rahip dedi ki: Siz gelirken baktım ki havada üstünüzde bir parça bulut vardı. Siz otururken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 öyle kuvvetleşir ki, bin adama meydan okur. On ikinci işaret, on birinci işaretle alakadar olan üç misal, fakat gayet mühim misallerdir. Birinci misal, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنَّ اللّٰهَ رَمَى Nasıl kat'îsiyle ve ehli tahkik umum müfessirlerin tahkikıyla ve umum ehli hadisin ihbarıyla, gazve Bedir'de şu ayet haber veriyor ki, Resûl-Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir avuç toprak ile küçük taşları aldı, küffar ordusunun yüzüne attı. Şahetil vucuh dedi. Şahetil vucuh kelimesi bir kelam iken, onların her birinin kulağına gitmesi gibi, o bir avuç toprak dahi her bir kâfirin gözüne gitti. Her biri kendi gözüyle meşgul olup, hücumdayken iken birden kaçtılar. Hem Gazveyi huneyinde. Başta İmam-ı Müslim olarak ehli hadis haber veriyorlar ki Gazve-i Huneyn'de Bedir gibi küffar şiddetle hücum ederken yine bir avuç toprak atıp şahetil vucuh diyerek her birinin kulağına bir şahetil vucuh kelimesi girdiği gibi bir iznilla her birinin yüzüne bir avuç toprak gitti. Gözleriyle meşgul olup kaçtılar. İşte Bedirde ve Huneindeki harika olan şu hadise. Esbabı adi ve kudreti beşer dahilinde olmadığından Kur'an-ı mucizül beyan ve meremeyte idrameyte ve lakin Allah rama ferman eder. Yani o hadise kudreti beşer haricindedir. Kuvveyi beşeriyye ile değil belki fevkalade bir surette kudreti ile olmuştur. İkinci misal Başta Buhari, Müslim Kutubü Sahihaha haber veriyorlar ki Gazvey Hayber'de bir Yahudi kadını bir keçiyi bir yan yapıp pişirmiş, gayet müessir bir zehir ile zehirlemiş. Resul-i vesselam'a göndermiş. Sahabeler yemeye başladılar. Birden ferman etti. اِرْفَعُوا اَيْدِيَكُمْ اِنَّهَا اَخْبَرَتْنِي اَنَّهَا مَسْمُومَةٌ Yani pişirilen keçi bana der ki, ben zehirliyim diye haber veriyor. Herkes elini çekti.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 Hatade değneği alır gider. Yedi Beyza gibi ışık verir. Evine gider, o siyah şahsı görür, tard eder. İkincisi, bir menba-i garayip olan Gazve-i Kübra-i Bedir'de Ukkaşa İbnil mihsanil Esedî'nin müşriklerle dövüşürken kılıncı kırıldı. Resûl-ü Ekrem ona kılınca mukabil kalınca bir değnek verdi. Dedi: "Bununla harbet. Birden değnek Biznillah uzun beyaz bir kılıç oldu onunla harbetti. etti hayatı miktarınca ta Yemen harbinde şehit oluncaya kadar boynunda taşıdı Şu hadise katidir çünkü Ukkaşe bütün hayatında onunla iftihar etmiş ve o kılıç El Avn ile meşhur olmuş İşte Hazreti Ukkaşe'nin iftiharı ve kılıcın Avn ile kılıçların fevkinde ihtiharı şu hadisenin iki hüccetidir Üçüncüsü, i̇bn Abdilber gibi bir allame asır ve ehli tahkikin büyüklerinden nakil ve tahsih ediyorlar ki, Gazve-i Uhud'da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın halazadesi olan Abdullah i̇bn Caş harp ederken kılıncı kırıldı. Resul-i aleyhissalatu vesselam ona bir değnek verdi. O değnek, onun elinde bir kılınç oldu. Onun ile harp etti. O eseri mucize olan kılınç, baki kaldı. Meşhur İbn Seyyidin Nas siyerinde haber veriyor ki bir zaman sonra Abdullah o kılıncı Boğayı Turki namında bir adama 200 liraya sattı. İşte bu iki kılıç Asay Musa gibi birer mucizedir. Fakat Asay Musa vefatı Musa'dan sonra veci-i icazı kalmadı. Fakat şunlar bağıkı kaldılar.